bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adamman ve Bengil Plut ile büyümenin ekonomi politikü üzerine konuşmalar. Elalım Fikret Günaydın, Bengil günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Merhabalar. De konumuz var. Evet, konumuz var bugün. Duygu Avcı. Merhaba Duygu. Merhaba günaydın. Hoş, <gülüyor> Hoş geldin. Merhaba. Duygu Ot du Boğaz içi çıkışlı. Şu an Erasmus Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor ve uzun yıllar Ekvator'da maden çatışkaları üzerine çalışmakta ve bugün <gülüyor> biraz bize oraları anlatacak. Hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. E, Duygunun e, master tezi de Kaz Dağlarındaki maden e, ihtilafları ve madene karşı altın madenine karşı gelişen toplumsal mücadele ile ilgiliydi. Ondan sonra da Ekvator'a gitti ve genel olarak orada daha, daha Latin Amerika bağlamında da hem madencilik hem daha genel olarak burada da hep bahsettiğimiz safriyatçılık, ekstraktivizm ve e, işte büyüme sorunsalı üzerine. E, ...çalışıyor. E, duygu... ...şimdi Ekvator bizim aslında programda... ...bol bol bahsettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Hem e, madencilik... ...yani senin de çalıştığın... ...konularla e, ilgili olarak... ...hem de e, senin de bildiğin... ...işte bizim de programda böyle ara ara bahsettiğimiz ...birkaç program önce de daha detaylı olarak konuştuğumuz. Mesela Yasuni... ...projesi gibi bir öneriyi... E, ...işte gündeme getirmiş... E, ...küresel gündeme sokmuş bir ülke. Şimdi, Anayasasından da ha, bahsetmiştik. Anayasası var falan. Yani birazcık e, şey e, oradan başlayalım isterseniz. Yani anayasa aslında doğanın e, haklarını e, koruma altına alan e, her şeye rağmen büyüyeceğiz mantığını aslında e, meydan okuyan falan bir anayasa. Anayasanın aslında yansımaları gerçekten böyle mi oldu? E, Koreya döneminde biraz onu özetle. E, özetleyerek başlarsan bizim için iyi olur. 2007'de e, başkan oluyor Koreya ve 2008'de anayasalarını değiştiriyorlar ve anayasada aslında işte e, amacımız büyüme kalkınma değil iyi yaşamak. İspanyolca buen vivir, Keko dilinde e, sumak kalsay olarak tanımlanıyor bu e, anayasanın içerisinde olan bir şey. bu aslında bu çok radikal bir fikir ve zaten oradaki e, Yerel halkın e, hareketine, e, hareketinden doğmuş bir kavram. Ama tabii bununla birlikte e, Koreya'nın özellikle 2008'den sonra 2009'da yeni bir maden yasasıyla birlikte ülkede madenciliği, işte büyük ölçekli madenciliği geliştirme çabaları var. Ekvador zaten e, petrol, Ekvador'un ekonomi, ekonomisi zaten petrole dayalı bir ekonomi. Ama işte hem petrol kaynaklarının azalması dolayısıyla hem de işte ıı, yeni bir ıı, alan, iktisadi bir alan aç açmak adına büyük madenciliği geliştirme çabası var. Ee, i̇lk başına itibaren aslında hani Koreya seçildiğinde böyle arkasında çok ciddi işte çevreci ve ıı, yerel halk hareketlerini, yerel halk demeyeyim de yerli halkın hareketini evet. ıı, arkasına alarak aslında birazcık ıı, başkan seçiliyor ve orada... Bunun işte e, maden kavgaları zaten bir süredir olan şeyler işte büyük madencilikle ilgili bir takım yatırımlar zaten var o e, başa geldiğinde. Hani Kore' bu işte biraz bu işleri değiştirecek buna izin vermeyecek gibi düşünülürken aksine bu işi daha önce hükümetlerin yapamadığı biçimde o kadar güçlü olmayan hükümetlerin yapamadığı biçimde daha bir e, yürütmeye çalışıyor yani bu, bu anlamda e, daha çok bir. ...arkasına güç koyuyor yani madenciliğin. Hı hı. Ee, ve orada çok ciddi çatışmalar başlıyor bir anlamda. Yani 2008-2009'dan itibaren işte yerel hareketlerle... ...işte aynı zamanda işte ulusal ölçekteki e, çevre hareketi... ...ve yerli hareketi ar ve hükümet arasında ciddi bir e, çatışma var. E, böyle beş tane e, stratejik proje var şeyde e, madencilikte... Onların bir tanesi işte daha önce bir Kanada şirketi yapıyordu. Ülkenin güneyinde, Zamora ilinde diyeyim. Sonradan onun Çinliler satın aldı. Ve orada işte asıl üretime geçilmesi bekleniyor. Bir iki üç yıldır hala bir üretime geçilecek diye bekleniyor. Ama şu an hala yok. Onu da söyleyeyim. Ekvador'da bugüne kadar büyük madencilik yok. Küçük madencilik yapılıyor. Onlara da işte daha önceden... ...bunlar daha illegal işte... E, ...çok iyi teknolojiler kullanılmadan yapılırken... ...aslında Koreya orayı da bir ölçüde destekledi. Yani orada da hani işte kooperatifleşmeyi getirdi. E, bir takım teknolojik iyileşmeler anlamında... ...bir destek oldu. Hani bu ve büyük madenciliği de tabii ayırmak lazım yani orada. Onu soracağım. Büyük madencilikle diğer madencilik nasıl ayrılıyor? Ne, ölçeği nedir? E, küçük madencilik aslında hani biz böyle... E, daha artesanay dedikleri. şimdi madencilik artesanay. Artesanay dedikleri. Zanaat. Evet. Zanaatsal. Ama Zanaatsal. yani madencilikte düşünmesi zor bir şey. <gülüyor> el, el emeğiyle. Yani <gülüyor> öyle bir şey de akla geliyor. Aslında o da bir ölçüde yapılıyor. Ama bunlar küçük ve orta ölçek dediğimiz. Ve işte bir takım araçlar geliyorlar. işte oradaki toprağı deşip eşeleyip. Daha sonra hani bir takım daha çok e, civa kullanılarak altının ayrıştırılması üzerinden gidiyor. Bu zaten bütün tarihi olarak hani Güney Amerika ülkelerinde olan bir şey. Ekvador'da da var. E, ama işte oranın daha hakikaten hani e, çok fazla sermayesi olan bir şey olmadığı için aktivite hani tarihi olarak çok da böyle iyi teknolojiler kullanılarak ya da işte e, çalışma koşullarının ...iyi olmadığı bir alan aslında yani hani oraya da müdahale edilmesi aslında gerekli ve belli ölçüde iyi bir şey oldu. Ama tabii ki orada emek daha emek yoğun bir iş olduğu için yerel halklara, yerel ekonomiye katkı sağlayan bir şey bir noktada. Ve aslında e, hani orada da küçük madencilikle bu işle uğraşanların hani ciddi... E, bu işe devam etme istekleri de var yani hani bu illa yer, madencilik yerel halka zarar veren bir şey de olmuyor anlamda. Ama tabii orada da hani işte bir yandan siz e, bir nehrin üst kısmında madencilik yapıp alt tarafında da bir takım işte köylüler işte balıkçılar vesaire varken orada da bir çatışma var elbette yani. yani... Tam da onu aslında soracaktım yani bir yandan Kore'nin yani büyük madenciliği desteklemesine belki bir, bir derece daha fazla... ...toplumsal muhalefet gelişebiliyor. Yani büyük de burada anladığımız... ...aslında sermaye ve ölçek olarak büyük. Yani coğrafi ölçek olarak e. ve kullanılan sermaye olarak büyük. Ve büyük madencilik birazcık tanım gereği... uluslararası sermayenin yaptığı bir şey ister istemez. Ekvatorda yerli sermaye bunun altına girecek kadar... ...hiçbir zaman gelişmediği hiçbir için. Zaman ee, belki hani şey diyebilir miyiz? Yani bu büyük madenciliğe devam ettiriyor ama... E, yani o birazcık o anti hisler nedeniyle de toplumsal muhalefet yaratan bir şey. Yani yine e, yeraltı kaynaklarımızı dış güçlere satıyor falan gibi. E, ve onu belki birazcık e, yerlileştirebildiği noktada yine de o toplumsal muhalefeti bertaraf edebiliyor. Bakın artık büyük madenciliği bile kendimiz yapıyoruz gibi. Küçük madencilikte de hani e, bakın bunun zararı yok çok da fazla e, gibi bir paketin içinde... Bu e, sanki savunuluyor gibi anlıyorum ben. Yani zaten hani Kore'nin... ...kendi politik projesi içerisinde işte... ...biz bugüne kadar bağımsızlığımızı kazanamadık... ...işte sömürüldük vesaire... E, ...denirken... ...hani orada... ...işte madencilik ve e, petrol üzerine bir artık egemenliğimizi kuracağız... ...devlet olarak biz bunu yöneteceğiz gibi bir söylemi zaten var. Aynen orada da işte tamam büyük madenciliği yabancı şirketlere yaptıracağız... ...ama orada işte biz gereken payı zaten ülke olarak alacağız gibi bir söylemi var. Aynen orada da zaten olan bir şeyi hani madenciliği geliştirmek istiyorum deyip... ...aynı zamanda küçük madencileri... Tamamen oradan çıkarmak hani politik olarak çok mümkün değil yani orada aynen bu işin meşruiyetini birazcık daha desteklemek adına e, küçük madenciliği de işte düzenleyelim. Orada da bir takım hani teknolojik ilerlemeleri işte örgütlenmelerini sağlayalım işçilerin türü bir yaklaşımı var. Ama tabii bu çok aslında küçük bir şey yani asıl kavganın koptuğu yer büyük madencilik. ...Çin ee, mi var orada? Tabii aslında şu an e, Kore' başa geldiğinde yaptığı ve işte sol içerisinde e, özellikle destek bulan şey... ...oradaki e, borçları yeniden yapılandırması bir kısmını ödemiyorum deyip... E, ...hani şu an <gülüyor> Yunanistan için çok tartışıyoruz ama aslında Ekvador bunu bir ölçüde yaptı. E, borçlarını yeniden yapılandırıyor... Ama şu an e, özellikle 2009'dan beri çok ciddi e, Çin'den borçlanıyor. Çin yatırımları yapıyor ve işte e, bu yatırımlar özellikle hidroelektrik alanında... ...özellikle mesela petrol rafinerisinin yapımında... ...şu an korkunç durumda aslında Çin'e borçlu hale geliyor Ekvador. Ve orada hani birçok açıdan da böyle büyük projelerde... ...mesela bir Dünya Bankası desteği aldığınızda diyelim olduğunda onların belli eninde sonunda bir regulasyonları oluyor. Yani Çin'le yapılan anlaşmalarda Çin'in yaptığı yatırımlarda hakikaten gerisinde ne var? Hani hem finansal olarak hem işte bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda ne olduğu çok bilinmiyor. Daha kapalı bir şey. Hmm. Hani orada daha daha <gülüyor> ...transparent, transparent evet. bir şey yok yani... ...açık bir şeffaflık, şeffaflık yok, yok. Çin, tabii da... ...bu büyük kanal projesinde de... ...muazzam bir... ...50 milyar dolar... ...boyutunda bir projede de... ...ortak. Ee, hı hı, aynen yani zaten işte Çin'in... ...Güney Amerika'daki yatırımları... E, ...giderek artıyor ve... ...dediğim gibi yani bu... ...işte başka bir güneyden bir ülke ya da gelişmekte olan bir ülke yatırımı yaptığında daha iyi yapıyor gibi bir durum yok sonuçta. Yok. Hani evet. e, o anlamda da ciddi bir sıkıntı var aslında. Mesela benim Ekvador'da çalıştığım bölgede de Ekvador Devleti e, işte kendi maden şirketini de yeniden yapılandırdı. Ama aslında orada öyle bir birikim yok yani hani yeni bir işte... Büyük maden açıp onu işletebilecek bir bilgi birikimi, bir deneyim birikimi zaten yok ülkede. Ee, Şili'nin devlet e, kamu şirketiyle, o ki dünyanın en, Kodelco, dünyanın Kodeler. en büyük e, bakır şirketi, bakır üreticisi. Onunla bir anlaşma yaparak birlikte geliştirmeye çalışıyorlar projeyi. Ve bu aslında birazcık orada o deneyimi, o bilgiyi de oluşturmak için ülkede Hı -hı. tercih edilmiş bir strateji gibi görünüyor. E tabii aynı zamanda onun da ayrı bir meşruiyette oluyor. Özel şirket değil. Bakın biz hani kendimiz de bu işe giriyoruz. Aynı zamanda yine bir işte kamu şirketiyle yani giriyoruz da söylüyorum. O e, kadar böyle gördüğümüz bir şey ki aslında evet. her yerde ve tam da onu söyleyecektim. Yani hani ya bunu Konuda yapmadı da Çin yaptı ya da işte özel şirket yapmadı da kamu şirketi yaptı'nın ötesinde yani etkileri aynı ama etkileri aslında yaşayanlar yine e, sınıfsal olarak zaten altta olanlar yani. Aslında. İthalat kömür'e hayır. ...Türkiye'nin sloganlarından i̇şte, biri evet, işte evet. mesela... Aynen, aynen. <gülüyor> ...İtal kömürü hayır... ...mesela... ...yerli kömür... ...zehirleneceksek kendi kömürümüzle zehirlenelim... ...peki aksiyon ekolojika... ...ne diyor bütün bu işlere... Ha, ...o çok... Onu Şimdi ...aksiyon ekolojika... ...yani oranın en radikal ve en anladım, önemli... ...çevre örgütlerinden bir tanesi... ...ama şöyle bir şey oldu... ...yani devlet, işte Kore'ye başa geldiğinden beri... ...sivil toplum üzerinde çok ciddi bir baskısı var... 2009'daydı yanlış hatırlamıyorsam 2010'da olabilir. Bunların işte ruhsatını iptal etmek gibi bir yola gitti. Hani çok ciddi tepki aldı oradan. İşte e, burada bahsediyorum Naomi Klein bile hani e, o bir mektup göndererek Kore'ye buna karşı çıktı hani ne yapıyorsunuz diye. O, oradan geri adım attı. Ama sonuçta başka bir e, paçamama diye başka bir çevre örgütü var. Onları onu kapattı yani Kore'ye. Dolayısıyla hani e, orada bir şey var sıkıntı ve bir tedirginlik var. Eskisi kadar rahat hareket edemez durumdalar. Ve aksiyon ekolojik daha tarihsel olarak aslında e, petrol çatışmalarının petrol üretiminin olduğu yerlerde aktif olan e, bir örgüt. Hani yine oradalar ama açıkçası yani bir işte 10 e, yıl öncesine kadar onların da etkisi onların da gücü birazcık azalmış durumda. Yani daha tedbirli davranmak durumunda kalıyorlar anladığım. E, tabii yani e, Kore'ye onların işte meşruiyetinle böyle sorgular, sürekli konuşmalar yaptığı için aslında hani halkında kimdir bunlar? İşte yurt dışından destekliler. İşte <gülüyor> yapma, aynen bu da olduğu için köküz i̇şte dışarıda. Ekvador'un işte kalkınmasını engellemek isteyen dış güçler hmm. buradalar aynen. gibi aynen. söylemlerle aslında onların meşru niyetinde hani <gülüyor> azaltıyorlar. Bir biraz da yani muhalefet başlığı açılmışken muhalefetin bu tür e, hafriyatçılık çalışmalarına karşı durmasının argümanlarını biraz deşelim ve muhalefet alternatif olarak ne söylüyor yani tamam işte çıkartmayalım madenleri tamam petrol yapmayalım ama hani alternatif olarak getirilen e, patika nedir biraz onu da konuşabilir miyiz? Ee, bir, bir şey daha ekleyeceğim. Mesela aksiyon Ekolojika'nın e, bu itibarsızlaştırılmasına ek olarak mesela Rafael Correa geldiği zaman iktidara o desteklendiği ekipten Alberto Acosta mesela çok e, önemli bir figür ve bu Yasuni projesinin de mimarlarından olduğunu bahsetmiştik daha önce. Mesela onun da ...paralel bir itibarsızlaştırılması, aralarının bozulması... ...Alberto Alkoslan'ın açıktan Koreya politikalarını... ...tam da bu büyümecilik ve e, hafriyatçılığından e, eleştirdiği... ...ve hani oradan desteğini çektiği artık da bildiğimiz bir şey... ...ve böyle bir aslında e, az çok bir muhalefet toparlanmış durumda Koreya karşı... ...ama bu işte büyüme ve kalkınma fikrinin şeyi... E, ...o kendinden menkul... E, Önemi, gü, ...önemi ve gücü çok şey yapıyor... E, ...ellerini e, zayıflatıyor... ...ama hakikaten işte böyle dönüp dolaşıp geldiğimiz yer... ...e tamam... Ne yapacağız o zaman? Evet, Duygu <gülüyor> Avcı'ya bir de şeyi sorun. Doktora tezi neyin, ne üzerinde? <gülüyor> bir merak <gülüyor> On, uyandırdı. Onu, o, o. onu ee, da ben, sormalıyız tabii. Yani. Ben yüksek lisans tezimi burada Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. Fikret hocamla birlikte ve e, Begüm Özkaynak hocamla birlikte yaptım. Orada Kazdağ'daki işte altı madenine karşı gelişen yerel hareketi incelemiştik. Orada şu an Ekvador'da e, Intak bölgesinde işte 90'lardan beri süre gelen bakır madenine karşı bir hareket var. Şu anki doktor çalışmam o ikisinin karşılaştırması <gülüyor> üzerine. Hani neden farklı şekilde e, farklı karşı çıkışlar var? O, o karşı çıkışların içeriği nedir? Hani ne anlamda daha radikal söylemler var neden birinde daha radikal söylemler gelişirken ki bu Ekvador örneği oluyor. Hani kazdan neden işte belli ölçüde biraz daha e, kısıtlı kaldı e, söylemler e, üzerine bir çalışma. Ne aşamada? Ne zaman okuyacak? E, kısa zamanda bitecek. Doktora danışmanım <gülüyor> umarım dinlemiyordur. Dinlemiyordur. Bilmiyorum. <gülüyor> evet. Bitecek yakında. Ee, Bitince de alırız Ömer abi. Evet, evet. Anlatalım. Evet, <gülüyor> <Bu, gülüyor> yani yani tabii. aslında hakikaten oradaki o intaktaki mücadele çok hani dünyada da belli ölçüde ses getirmişti. Çok farklı böyle taktikleri kullanmışlar zamanında. Evet, evet. Ve e, bugüne kadar iki tane şirketi zaten e, oradan saf dışı, saf dışı ettiler. Şu an işte devlet geliyor. O tabii çok da olayı zorlaştırıyor yani. Şu an biraz daha sıkıntılı durumdalar. Ama yine de hala güçlü bir hareket var orada. Peki Yasuni ile Kaz Dağları arasındaki fark nedir? <gülüyor> <gülüyor> Okey Yasuni ile Kaz Dağları arasında. Hani Yasuni çok böyle radikal bir... E, ne bileyim, ...farklı bir e, öneri olarak geldi. Hani Kaz Dağları'nda buradan gitsin ve sınırlı kalan bir söylem var tabii. E, orada hani benim daha çok intakta çalıştığım bölgede de... hani Tamam biz madeni buradan göndereceğiz ama onun yerine alternatif aktiviteler geliştirelim. Alternatif bir yaşam biçimini kurmaya başlayalım hı hı. çalışmaları var. Tabii ki bu böyle zor bir süreç. E, hani çetrefilli bir süreç. Ama ona dair çok ciddi çalışmalar yapılmış durumda orada. Yani hani 20 yıldır e, aslında orada işte e, biz burayı alternatif bir yerel ekonomi oluşturmak istiyoruz konusunda çalışmalar yapılıyor. Ee, işte e, ne bileyim organik kafe üret, kahve üretmeye başladılar i̇şte, e, el sanatları kadınların yaptığı bir takım şeyler var onları satıyorlar işte biraz daha e, agro ekoloji ekolojik tarım yapmaya hı hı. çalışıyorlar ee, ekolojik turizm ekolojik, ekolojik turizm gibi. var ee, ama bizim anladığımız çalışım. anlamda ekolojik evet, turizm gibi düşün ben mesela gittim duyguyu bir kere ziyaret etmeye Fikret hocam da gitmişti yani kooperatif olarak bütün köyün beraber işlettiği bir pansiyon var ve bütün işlerini beraber yapıyorlar işbirliği içinde. İşte her gün iki kişi mesela köyden gidiyor ve onun geliri insanların emek güçlerinin karşılığı ödendikten sonra ortak olarak köye kalıyor falan. Yani bunun... Ekoturizmi örgütleme şekilleri zaten çok daha farklı yani dayanışmacı bir şekilde öyle ne bileyim bizdeki yayla turizminin de belki gördüğümüz kötü örnekler gibi de değil. Yani hmm. o anlamda da alternatif hmm. bir ekonomiyi aslında hayata geçiriyorlar. E tabii orada bizim gittiğimizde gördün özellikle de kadınların evet, aslında Evet kadınların bir bir şey ee, hani bu tarz şeylerle aslında hani e, ve orası hani Kaz göre mesela karşılaştığınızda aslında daha yoksul işte biraz daha hem coğrafi olarak hem de altyapı sıkıntıları nedeniyle biraz daha izole bir bölge ama hani 20 yıldır hakikaten orada çok ciddi bir mücadele var örgütlenmeleri oradaki insanların ee, çok kuvvetli bir örgütlenme var ama tabi şu an hani biraz devlet şirketiyle gelindiğinde işte bu insanlarla mesela ben konuştuğumda hani buranın sıkıntısı nedir en çok yolu söylerlerdi şu an hani yol yapılıyor oraya yani 20 yıldır 30 yıldır bu insanların istediği yol şu an böyle işte biz gittiğimizden beri çok daha iyileşmiş durumda <gülüyor> açık konuşalım Hani orada biraz daha tabii hem olayın meşruiyetinin değişmesi işte ama bu sefer olacak, bu sefer iyi bir şey yapacağız geliniyor. Ee, senin soruna dönecek olursak Fikret hocamın da, pardon sorusuna. Hani burada muhalefet ne yapıyor? Ee, muhalefet yani hani ilk baştan... E, Koreya'nın gelişi işte daha farklı bir kalkınma anlayışıyla geliyoruz diyor dedi. Ama bunların söylediği şu an devlet destekli bir... ...aynı şekilde bir hafriyatçılık... ...aynı kalkınma anlayışını devam ettiği yönünde bir eleştirileri var. E, Alberto Akos da daha işin çok başında aslında ayrılıyor e, Koreyadan Yani hani e, şeyden sonra... ...anayasa kabul edildikten sonra oradan ayrılıyor. E, tabii orada hani... Söyledikleri tamam bu devlet eliyle de yapılıyor olsa belli anlamda hani e, oradan bu işte hafriyatçılıktan elde edilen gelir zenginlik bir ölçüde bölüştürülecek de olsa aslında yine aynı yolda devam ediyoruz. Hani Kore'nin söylediği sonuçta tam petrole bağımlı bir ülkeydi şimdi işte madenciliği de geliştireceğiz ve buradaki kaynakları işte başka alanlara yatıracağız ve böylelikle ekonomide hani... Farklı sektörleri de geliştireceğiz ama aslında buna dair yapılan bir şey yok yani. hani Acosta'nın ve işte onun yanındakilerin söylediği yine tek bir kaynağa bağımlı bir ekonomi yaratılıyor olacak. Ve işte asıl zenginlik burada işte çevre ve kültürken bu ülkenin zenginliği hani onların yine kaybediyor olacağız. Hani oradaki önemli şeylerden biri tabii yerel ekonomilerin desteklenmesi... Ee, tarımsal üretimin işte küçük ölçekli tarımsal evet. üretimin desteklenmesi <gülüyor> e, şeyleri var. Bir de bu e, yani Türkiye'den çok önemli bir fark herhalde yerli halklar. Peki ona dair de birkaç şey söyleyebilir misin? Ee, şimdi tabii yani şeyde günün Ekvador'da e, bir hani Ant Dağları bölgesindeki yerli halk var. Bir de Amazon'daki yerli halklar var. Bunların her biri örgütlü çok ciddi yani hatta 90'larda ülkedeki en önemli aktör hükümetlerin devletin de ötesinde aslında bu yerli hareketi çevre hareketiyle birlikte el ele giden bir hareket. Ee, şu an daha sonra biraz sıkıntıları oluyor ve özellikle şimdi işte Kore ile birlikte daha da zor, zora girmiş durumdalar. Ee, hani çevre hareketi aslında hani Amazon'da petrol'e karşı yerli hareketi petrol çıkarılmasına karşı da giden bir hareket. Orada işte e bir Teksako şirketine karşı açılmış olan bir dava var. Onun gerisinde onlar var. Ee, şeyde de e, Ant Dağları bölgesinde asıl yani yerlilerin yaşadığı bölge nüfus olarak asıl Ant Dağları bölgesi. Orada tabii ki yani o şey değil yerliler dediğimizde böyle işte... Ormanda yaşayıp böyle işte biz modern hayatın işte hiçbir şeyini istemiyoruz diyen bir ekip değil. Bunlar gayet şehirlerde ve köylerde hani normal yaşayan köylüler. Ama hani orada bir etnik bir ayrım da var tabii. Ee, onların hani hareketi, onların beklentisi aslında ço çoğunda yere, e ekonomilerin güçlendirilmesi. ve Özellikle tarımda işte toprak eşitsizliğine yönelik <gülüyor> politikalar <gülüyor> olsun işte tarımsal destekleme politikalarının iyileştirilmesi yönünde. Bu konuda ciddi aslında öneriler de vermiş durumdalar parlamentoya ama bunlar çok dikkate alınmadı. Orada gıda güvenliği üzerinden giden bir çok güçlü bir söylem var kırsalda. Ama tabii kente baktığınızda yerli dediğiniz insanların arasında orta sınıf yerliler de var. <gülüyor> ee, hani oradaki işte kim kiminle birlikte kim kiminle ne yapıyor o değişen bir bir şey yani hani çok belli bir söylemek şey söylemek de kolay. E, aslında tam söylediğin şey söyleyecektim ben de yani yerliler belki daha eskiden daha e, belli bir sınıfsal kompozisyon o kadar değişik olmayan hani bir gruptu ama mesela Bolivya'da da bir orta sınıf e, yerli e, halk ve hatta yani bur, yerli burjuvaları dedikleri onların e, bizzat Morales tarafından desteklenen ve bu tam da yani aynı Ekvator gibi küçük artizanal madenciliği alıp götüren e, bir, ve a, e, alt sınıf yerlileri sömüren ve onların yaşam alanlarını sömüren bir sınıf oluşmuş durumda. Yani o da tabii yerli hareketin o eski halini parçalayan ve muhalefet halini de parçalayan bir şey haline hmm. geliyor. Aynı zamanda tabii Kore kendisi de o yerli hareketinin liderlerini işte bir takım pozisyonlara getirerek mesajı. Yani. yani şey de yazıyı tamamını okumadım ama Wallerstein'de son <gülüyor> yazısında bu Latin Amerika'daki e, sol hareketlerin yani liderlerin sol kendilerine sol diyenlerin sağa kayışını ele alıyor. Bu da önemli bir noktada. Evet. nokta evet, ne kadar solcu Koreya <gülüyor> işte evet, tartışması. yani kendilerine sol diyenlerin ama daha sağ politikalar yani toprak reformu filan gündemde işte e, şey, şey, değil evet. mesela değil Hı, değil, değil. Yazık. yani tam orada belki öyle bağlayıp göt yani hani bitirelim. Yani biz burada hani büyümeyi sorgularken böyle bir mutlak küçülmeden değil hep böyle büyümenin asıl e, o meşruiyetini, büyük gücünü, fikir olarak gücünü ve bir şeyleri hep de bunun işte işsizliği çözmek için ya da fakirliği çözmek için falan daha iyi yaşamak için büyümemiz gerekiyor otomatik bağlantısını sorgulamak lazım diye hep konuştuk ve bu anlamda belki işte hani bir toprak reformu yapılması, yerel ekonomilerin işte canlandırılması yani bu da biraz böyle aslında mu muğlak bir şey de yani yerel ekonomilerin canlandırılması yani altını doldurmak lazım belki. Ama bu tür şeyleri büyümeyi değil bunları hedefleyerek bir politika oluşturmanın hani daha önemli olduğunu anladığım kadarıyla muhalefette söyle Ekvador'da Hep bizim söylediğimiz şey de bu birazcık. Yani ben özellikle hani böyle bu da muğlak bir şey dedin ya aslında o yüzden ben İntag'ı benim çalıştığım Ekvador'da çalıştığım bölgeyi önemli buluyorum. Orada hakikaten böyle bir mücadele veriliyor. Evet sıkıntıları var zorlukları var ama 20 yıldır. ...süre gelen bir şey var. Enişte bu bence. Madenciliği şimdi tekrar oraya empoze etmeye uğraşmak... ...aslında hani bir şeyler öğreniliyordu orada... ...bir şeyler evet, oluşurken... Da... ...o olasılıkları öldürmek aslında... Evet. ...yani o alanları... Hani ...bu şeylerin gelişeceği, öğrenileceği alanları işgal ediyor madencilik... ...yani her yerde madenciliğin etki ettiği şey aynı değil zararları vesaire. Ama mesela intak gibi bir yerde benim canımı da en çok acıtan, yani burada bir şeyler oluyordu, burada bir şeyler değişiyordu, onu engelliyor tekrar madencilik. Evet. Olur çok o anlamda hani evet, çok daha zararlı. Alternatiflerin bir şey oluşmasının önünü aç açmasını bek, beklen açması beklenilen bir hükümetin gelip yani en çok alternatiflerin böyle ortaya çıktığı yerde bunu yapmaya çalışması. Evet, yani evet, nasıl öğreneceğiz, nasıl yerel ekonomiyi canlandırmak nedir, nasıl öğreneceğiz? canlandırılmaya çalışıldığı yerde bunu yaparsak bir yerden öğrenemeyeceğiz <gülüyor> yani sonuçta. Duygu abici, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli işler. Teşekkür ederiz Duygu. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Dikkat adamam ve Bengal politiği büyümenin ekonomi politikü üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.